Muhammed ve alâ âlihî ve sahbîhî ecmaîn emmâ ba'd. Şimdi e, varakat nazmında şere hükme taalluk eden meseleleri hem vada'i ahkâmı hem de teklifi ahkâma taalluk eden meseleleri gördük. Şimdi müellif yeni bir konu açtı, yalnız yeni bir başlık koymadan yeni bir konu açtı. Açmış olduğu konu aslında usul-ül fıkhın değil, mantık ilminin konusu. O da ilim nedir, cehalet nedir, ilmin kısımları nelerdir, cehaletin kısımları nelerdir ilahili. O zaman bugün ve bugünden sonra göreceğimiz dersin başlığı ilim ve cehalet ve kısımları, ilim cehalet ve kısımları diyebiliriz. ilim, cehalet ve kısımları diyebiliriz. diyebilirsin. Şimdi öncelikle birinci olarak, birinci beytte de bize dedi ki el-ilmu lafzun lil-umumi lem yafus lil-fıqhü mefu belil-fıqhü akhas. Şimdi önce geçmişe dönmemiz lazım ki bu beytin manasını anlayalım. El-ilmu lafzun dil لم يخص للفخ ما فوم ما بي واو واس yanlış oldu bu mefhumen vel bize bunların kısımlarını öğretmeden önce, önceden bize öğretmiş olduğu bir tanımdan dolayı kafamızda ilimle ilgili oluşabilecek olan, yani ihtimal olan bir problemi kaldırmak istedi. Beyt'in manası şu, el-ilmu, ilim, lafzun lil'umî, umum için bir lafızdır. el-ilmu, ilim, lafzun lil'umî, umum için olan bir lafızdır. lem yahus özel olmadı. lil fıkhi mefhûmen, Fıkıh için bir anlamı özel kılan bir kelime değildir. Belil fıkhu e khassu. Bilakis fıkıh, ilim kelimesinden daha özel bir manadır. Şimdi anlatalım, sonra tekrardan mana verelim. Tekrar söyleyeyim. Ele ilmu ilim, lafzun lil umumi, umumi için olan bir lafızdır. Lem özel kılmadı, lil fıkhi mefhumen. Fıkıh mefhumu için özel olan bir lafız olmadı. Belil fıkhu e khassu, bilakis fıkh, daha Fıkıh. Daha özeldir. Şimdi geriye doğru gidin. Hatırlıyorsanız fıkhı ilk tanımladığı zaman fıkhı nasıl tanımladık? Walfikhu ilmu kulli hukmün şer'i jaejtiha'dan dune hukmün katik. Şimdi biz fıkhı tanımlarken dedik ki fıkh nedir? İmam Cüveyni nasıl tanımlıyor demiştik? Hatırlayan var mı? İmam Cüveyni. مَعْرِفَةُ الْاَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ الَّتِي طَرِيقُهَا الْاِجْتِحَادِ Değil mi? Şimdi biz dedik ki, الْفِقْهُ hukm كُلِّ حُكْمُنْ شَرْعِي جَاءَ اِجْتِحَادًا دُونَ حُكْمُنْ قَدْرِي Fıkhı öyle bir şeydir ki dedik fıkhı, her şer'i hükmü bilmektir. Şimdi biz fıkhın tanımında ilim kelimesini kullandık ya, yani. Fıkıh tanımlarken ilim kelimesini kullandık. Değil mi? Talebenin kafasında şöyle bir ihtimal olabilir. Yani kafasında şöyle bir şey canlanabilir. İlim kelimesi sadece fıkıh kelimesini tanımlarken kullanılan bir kelimedir. Fıkhın tanımına özel has olan bir kelimedir. Böyle bir yanlış anlaşılma oluşabilir mi? Mesela ilimler hakkında genel olarak bilgisi olmayan bir insanın önüne fıkhın tanımını bu şekilde koyduğumuzda İlim kelimesini görünce bu tanımda der ki bu tanım madem ki fıkha has bir tanımdır demek ki bu tanımın içindeki kelimelerden olan ilim kelimesi de fıkhın tanımına has olan ve sadece fıkhı tarif etmek için kullanılan bir kelimedir. Böyle bir yanlış anlaşılma ihtimali var ya ilim meselesine geçmeden önce onu ortadan kaldırdı önce. Dedi ki el ilm lafzun lil umumi ilim umumi bir lafızdır. Lam yakhus lil fıkh Yani fıkh mefhumu için has olan, özel olan bir kelime değildir. Belil fıkhu khas. Bina ki Yani fıkh daha özeldir. İlim çok geneldir. Öyle değil mi? Ama fıkhın tanımı özeldir, kendine hastır. İlim ise öyle değildir. Hangi neyi tarif edersen et onun başına ilim kelimesini koyabilirsin. Değil mi? Mesela ulumul kur'an'ı tarif edeceksen ilmun zûme bâhis diyeceksin sonra devam edeceksin. Mustalahül hadisi tarifet ne diyeceksin? İlmun bil gavani diyeceksin. Öyle mi? Nahvi tarifet ne diyeceksin? İlmun bil gavani diyeceksin. Hangisinin başına koyarsan koy. ilim kelimesi uyar. Sebep? Çünkü ilim kelimesi umumi bir lafızdır. Fıkıh özel olan bir lafız değildir. Bilakis fıkıh daha özeldir. Tamam Anlaşılmayan bir şey var mı burada? Anlaşılmayan. Anlaşıldı mı? Tekrar edeyim yoksa? O zaman bu birinci beyt neydi? İmam Cüveyni'de de var. Birinci beyt önceden geçen konunun kafamızda yanlış anlaşılmasını engellemek için. Ve ilmuna, ikinci beyte geçtik. Ve ilmuna, ma'rifetul ma'lumi intâbakat li vasfihil mahtumi. İntâbakat li vasfihil mahtumi. Şimdi bu işgali ortadan kaldırdıktan sonra bu sefer bize ilmi tanımlamaya geçti. Tamam? Konumuz ilim ve cehalet, ilmi cahaletin önüne aldık. Niye? Çünkü ilim cehaletten daha şereflidir ve aslı olan da şeyde, şer'i ilimlerde ilimdir. Ve ilmuna bizim ilmimiz ma'rifetul ma'lumi. Bilinmesi gereken şeyi bilmektir. Tamam? Ve ilmuna bizim ilmimiz ma'rifetu bilmettir, izah etmektir selb-i olan şey yani bilinmesi gereken şeyi bilmek bizim ilmimizdir. Ne zaman hangi sıfatla olursa böyle olur? İn tabakat li vasfihi'l mahtum. İn tabakat şayet uyuşursa, uygun olursa yani bu tabakat ederse li vasfihi'l mahtum onun kesin olan, kesinleşmiş olan özelliğine, vasfına eğer mutabakat ederse o zaman bununla da ilimdir. Demek ki bir şey bilinmesi gerekiyorsa bu beyte göre senin bunun ne olduğunu bilmen eğer bunun en kesin olan vasfıyla mutabıksa buna ilim denir. Mesela şu an elimde görmüş olduğunuz kalemin en belirgin vasfı nedir? Kırmızı olmasıdır. Değil mi? Ve yazıyor olmasıdır. Yani bir kalemdir. Yazma işine yarar. Rengi de kırmızıdır. Sen bunu söylediğin anda bu oldu? ilim oldu. Sebep? Çünkü senin ilmin bilinmesi gerekeni bilmektir. Hangi kayıtla? إِنْتَابَ قَدْ لِوَصْفِهِ الْمَحْتُومِ Kesin olan vasfına mutabakat ederse. Bunun kesin vasıfları nedir? Yazıyor olmasıdır, kalem olmasıdır ve kırmızı olmasıdır. Ben desem ki bu yazan ve kırmızı bir kalemdir. Buna ne denir? İlim denir. Anlaşıldı? Beytin manası bu. Zaten ilmin ne olduğunu açıklayacağız. Beytin manasını anlayın. Bizim ilmimiz bilinmesi gerekeni bilmektir mutabakat ederse onun kesin olan vasfına li vasfihil mehtun Şimdi e, konunun başında dikkat ederseniz dedi ki وَعِلْمُونَ وَعِلْمُونَ Hem usulcüler hem de mantıkçılar ilim ve cehalet meselesinin girişinde mutlaka konuşmuş oldukları meselenin Allah'ın ilmi değil yaratılmış olan biz mahlukların ilmi olduğuna dikkat çekmek isterler. Çünkü öbür türlü bu dersten sonra anlatacağımız bütün meseleler Allah'ın hakkında mümkün değildir. Evet, değil mi? Allah'ın hakkında mümkün değildir. Allah Azze ve Celle'nin ilmi mutlaktır. Kulların ilmi ise mukayyettir. Yani burada anlatmak istenilen mutlak olarak ilmi tanımlamak değildir. Çünkü ona Allah'ın ilmi de girer o zaman. Burada anlatılmak istenen nedir? biz yaratılmış olan kulların ilimlerini anlatabilmektir. Onun içinde ilmuna kelimesini kullandı. Tamam? Şimdi ilim lügatte ne demektir? Lügatta ilim. Arap lügatında ilim kelimesi ne demektir? Arap lügatında ilim kelimesi. Şimdi bütün kamuslarda <gülüyor> Arap lügatında, Arapça karşılık. Bütün kamuslarda, sözlüklerde ilim kelimesinin karşısında marifet yazar, marifet kelimesinin karşısında ilim yazar. Yani lügat olaraktan el ilmu, el marife. İlim demek, marife demektir, bilmek demektir, tamam? Kimisi ilmi yakin diye isimlendirmiş, ilmi yakin diye isimlendirmiş. Kimisi demiş ki el-ilm nakidul cehli. İlim cehaletin tam zıddıdır. El-ilm nakidul cehli. Kimisi demiş ki el-ilm demek, i'tikat etmek demektir. Bir şeye inanmak demektir. Ama kimisi de demiş ki el-ilm el-idraku. El-ilm el-idraku. Bunların içerisinde eğer marife ile idrakı eş anlamlı kabul edersek, marife ve idrak kelimelerini eş anlamlı kabul edersek ki öyledir de zaten, idrak ilmin asıl manası lügatta nedir? İdraktır. Mutlak olarak idrak etmektir. Tabi idrak derken k ile çıkıyor ama bizim lügatımızda şeyi k iledir. Tamam idrak olması lazım şöyle. Edrak eden, edrake yudriku, idraken bu ilim kelimesinin lügattaki manaları Tamam bunların içerisinde en belirgin olan ve en sahip olan kişi idrak ve uta marife İkisini zaten eş anlamlı kabul edebiliriz ıstılahta ilmi tanım tanımlamaya gelince e ıstılahta ilim aler iki kısma ayrılmışlar ilmi tanımlarken bir grup alim demiş ki ilim tanımlanamaz daha önce de söylemiştik değil mi? Bir grup alim demiş ki ilim tanımlanamaz. Bunlar kim? Kim vardı bunların içinde? Başka İmam Cüveyni değil mi? Ve onlara tabi olan yani onların usulüne, onların menhecine tabi olanlar ilmin normalde tanımlanamayacağını söylemişler. Lakin Hatırlıyorsanız önceki sefer de şöyle demiştim demiştim İmam Gazali birçok tarif zikrediyor ve zikretmiş olduğu nerede zikrediyor demiştik Mustasfa kitabında değil mi Usul kitabında bunlardan bir tanesi de ilim tarif edilemez diyor yani ta o tarif edilmekten çok daha şeydir şöhretlidir tarif edilemez diyor şimdi ilim tarif edilemez deyip ilmi tarif etmeye kalkmak bir çelişki gibi öyle değil mi veya ilmin tariflerini zikretmek Görüntü itibariyle bir çelişki gibidir. Ama öyle değildir. Çünkü bu alimlerin kastı şudur. İlim hakikaten tarif edilemez. Yani onun bütün mahiyetini, her şeyini kapsayacak şekilde bir tarifte bulunamaz. Ama misal yoluyla veyahut da taksimat yoluyla ilim tarif edilebilir. Yani onların reddetmiş olduğu şey nedir? İlmin hakikatinin tarif edilemeyeceğidir. Hatırlıyorsanız daha önce de demiştik ki bu usul fıkhta şey ayakamın şeylerini yaparken tariflerini demiştik mantıkçıların yanında tarifler kısım kısım yani hat demiş oldukları başta başına bir konudur zaten ve çok da tafsiratı da zeli olan bir konudur yani bir şey şöyle tarif edilirse işte ismi tarif bu hakikadır böyle olursa resmen tarif etmektir böyle olursa vesaire vesaire diye uzatmışlar konu uzun inşallah Allah nasip ederse. Günün birinde görürüz. Demişler ki hakikatiyle tarif edilemez. E, hakikatiyle tarif edilemez dedikleri zaman e, ortaya ne çıkıyor bu sefer? E, tarif etmişler, bir çelişki var. Bu çelişkiyi nasıl çözmüşüz, çözüyoruz. Diyoruz ki alimlerin kastı hakikaten tarif edilemeyeceğidir. Yoksa misal ve taksimat yoluyla karşıdakine anlatabilirsek e, eğer bu şekilde tarif edilebilir. Bunu da bazıları şöyle izah etmişler. Şöyle bir izahata gitmişler demişler ki eğer ilim biz mesela dedi ki ilmin manası nedir? idraktır. Öyle değil mi? İdrak ne demektir? Senin kendisiyle bir şeyleri anladığın melekedir. İdrak nedir? Kendisiyle mesela bunun kalem olduğunu bildim. Ne demektir? Yani bunun kalem olduğunu idrak ettim. Manası bende var olan bir melekeyle önceden bazı bilgilerim, tecrübelerim, öğrendiklerimle bunun kalem olduğunu anladım. İdrak budur. Öyle mi? demişler şayet biz ilmi tarif edersek ortaya saçma bir şey çıkar bir tenakuz çıkar nasıl sen ilmi tarif edeceksin henüz daha ilmi tarif etmeden nasıl ilmi tarif edeceksin öyle mi yani sen mesela ne yapmaya çalışıyorsun ilmi tarif ederken ilmi tarif edeceksin peki ilim nedir Kendisiyle bir şeyleri anladığın, idrak ettiğin melekedir. Öyle mi? E daha henüz bunu tarif etmeden nasıl bunu açıklayacaksın? Yani Daha sende o oluşmamış ki, o meleke yok ki onun ne olduğunu bilmiyorsun ki sen ilmi açıklayasın. Demişler bu şeydir. E Mümteneğidir, mümkün olan bir şey değildir. E peki manası nedir? Demişler bu da Arap logatında var olan ve lafzı manasına delalet eden. Lafzı manasına delalet eden kelimelerdendir. Yani herkes duyduğunda ne olduğunu anlar. Hani onu ekstradan tanımlamana gerek yoktur. Herkes onu duyduğu zaman ne olduğunu anlar. Mesela şimdi örnek verelim. Sabır kelimesi. Lafzı manasına delret eden kelimelerdendir. Değil mi? Siz bir avama sabrı izah etme gereği duyuyor musunuz? Sabrın tanımını yapma gereği duyuyor musunuz? Gerek yok. Sabır dediğinde, bugün size sabrı anlatacağım arkadaşlar dediğinde, herkes zaten sabrın ne olduğunu biliyor. Sizin onu tanımlamanız fazilet ve kemal babındandır. Yoksa ihtiyaç babından değildir. Mesela ben desem ki bugün kolumuz sevgidir, muhabbettir. Aranızda sevginin ne olduğunu bilmeyen var mı? Sevgiyi tanımlamama gerek var mı? Sevgiyi tanımlama gerek yok. Demek ki bazı lafızlar var. Lafzın kendisi bizzat manasına delirtiyor. Allah gibi Allah dediğinde Allah kelimesini tarif etmeme gerek var mı? Gerek yok. Çünkü herkes zaten anlıyor lafız manasına delalet eden lafızlardandır. Demişler ilim de böyledir. İlim dediğinde ilmi tarif etmene gerek yoktur. Çünkü ilim lafzın manasına delalet eden lafızlardandır. Bu birinci e, görüş ilmin tarifi tarifiyle alakalı. Tabii bu cumhurun yanında yer etmemiş. Cumhur ulema ilmi tanımlamaya kalkmışlar. Tamam? Cumhur ulema ilmi tanımlamışlar. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. İmam Cüveni demiş ki, Varakat kitabının aslında metninde ilmi tanımlarken, yani şuraya yazdığımın aslı nedir? Şudur. مَعْرِفَتُ الْمَعْلُومِ ala ma huwa bihi fi'l-vaqi' Ma'rifatu'l-ma'lumi alla ma huwa bihi fi'l-vaqi' bi's-sani fil gereken şeyi bilmektir. Alla ma huwa bihi fi'l-vaqi' o vakada ne üzere ise o şekilde bilmektir. Yani aynı hani burada söylediğimiz gibi onun mahtum olan, kesim olan vasıfı ile onu bilmektir. Bu şekilde tanımlamış. Yani o da tanımlayan âlimler arasında arasından tanımını zikredersek. Bu da bizim nazmımız. Yani bu tarifin nazma yansımış şekli. Şimdi bu tarife bir takım eleştiriler yöneltilmiş. Tamam. İlimi tanımlarken bu tarife bir takım eleştiriler yöneltilmiş. Bizim bu eleştirileri bilmemiz lazım. Niye bilmemiz lazım? Çünkü bizim hafızımızda Metin olarak kalacak olan tanım sonuçta budur, değil mi? Yani e, bir bir yarın öbür gün diyelim bize ilimlenir e, dediği zaman dersler sayacağımız tanımlardan ziyade hafızımızdan gizmetin varsa onu söyleyeceğiz ve ayri malumi diyeceğiz. Buna şöyle bir e, itiraz yöneltilmiş. Birinci itiraz demişler ki bir m'a'rifatu'l-ma'lumi demişler marife ile ilim aynı manaya geliyorsa ikisi aynı manaya gelen iki aynı kelime birbirini nasıl açıklayabilir? İkisi aynı manaya gelen iki ayrı kelime nasıl açıklanabilir? Doğru mu? Bu nedir demişse buna devir, devir diyorlar. Kim diyor bunu? Mantıkçılar. Mantıkçıların yanında eğer tanımdaki iki şey birbirine muhtaçsa yani onu tanımlayınca onu söylemen lazım. Bu defa onu söyleyince onu söylemen lazım. Ee, buna ne diyorlar? Devir diyorlar. Yani sürekli döndüğünden dolayı devir diyorlar. Bizim Türk şeyler bu neye benzer? Civcik mi yumurtadan çıkmış? Yumurta mı civcilden çıkmış? Burada bir devir var öyle mi? Yumurta civcilden çıkmış desen de doğru. Civcik yumurtadan çıkmış desen de doğru. Yani ikisi de birbirine muhtaç. Yumurta civciğe muhtaç, civcik yumurtaya muhtaç öyle mi? İşte aynı bu handigab eğer tanımlarda oluşursa, buna tanımlarda dev vermişler. tamam devru Yani sürekli devrettiğinden dolayı, bir diğerine ihtiyaç duyduğundan dolayı böyle demişler. Çünkü eğer biz marife ile ilmi aynı, eş anlamlı iki kelime olarak kabul edersek, ikisi birbirine muhtaç olan iki ayrı kelime olur. Peki bizim bu tanımı yapan alimler nasıl cevap vermişler buna? Demişler, bizim marifeden kast ettiğimiz idraktır. Bunu aklınızda bulundurun. Mahrefeden kastettiğimiz idraktır. Ma'lumdan kastettiğimiz de ma min şe'nihi Ma min şe'nihi tamam? Böyle olunca şimdi zaten demişler ıstılahta şey olmaz, tartışma olmasın. Biz bunu bu şekilde tanımladık. Bizim kast ettiğimiz de budur, kast ettikleri bu olunca otomatik men sorun ortadan kalkmış oldu, öyle değil mi? Yani birinci grubun yönetmiş olduğu eleştiriyi bu tanım'a ortadan kalkmış oldu. İdraku ma min şânhi an yâlem, ala ma huwâ bihi fil waqa. Açıklaması budur. Tamam? İdraku idrak etmektir. Ma o şeyi ki min şânhi, onun şanındandır en bilinmesi. Tamam? Zaten biz burada da ma'lum kelimesine bilinmiş demedik, bilinmesi gereken dedik değil mi? Şey yaparken de, yani lügat manasına vermedik. Bu tanımı yapan âlimlerin kastetmiş olduğu manayı verdik, sebebi de budur. Çünkü demişler bizim ma'lumdan kastettiğimiz Ma o şeydir ki شَانِيۜ şe O'nun şanındandır, durumundandır. اَنْ يُعْلَمَا onun bilinmesi, Bilinmesi gereken şeyi idrak etmektir. Anlaşıldı değil, anlaşılıyor. Tamam işte. Şimdi e, mantık ilmine dahil olan bütün konular böyle zor ve sıkıcı konular. Ama kitabımızda geçtiği anlamamız lazım ki şey idrak edebiliriz. Çünkü daha sonra bunun üzerine bina edilen şeyler olacak. Mesela tanımlar gelecek özellikle bir üst seviye kitaplarda. Yani böyle biraz daha meselenin tafsilatına giden kitaplarda. Bütün tanımlar e, bu mukaddimelerin üzerine bina edildiği için. Yani bunu anlamadığımız zaman onu anlamamız mümkün değil. Anlaşıldı mı? Yoksa tafsilata gidilecek meseleler değil normalde. Yani e, bu tip meseleler hatta mantık ilmi de buna dahil olmak üzere. Yani normalde e, mantık ilmi biliyorsunuz. Temelde zaten mantık ilmiyle iştigal konusunda e, ihtilaf var. Değil mi? وَالْخُلْفُ فِي جَوَازِ الْاِشْتِغَالِ بِهِ عَلَى سَلَاسَةٍ أَقْوَالِ فَابْنُ صَلَاحٍ وَالنَّوَوِيُّ حَرَّمَا وَقَالَ قَوْمٌ يَنْبَغِي أَن Javazu'lu, tamil ilqariha, fi ala iştigalde üç tane görüş vardır. Üç görüş üzerinedir. Birincisi, fabnu salahin -ve harrama, salah -ve haramdır demiştir. Ve, "Kavunyan bi kavimde kesin bilmesi lazım" demiş. İmam gazali gibi, atan mantık bilmeyenin, İliminajı olanınmez demiş. <gülüyor> Meşhur olan ve kavulte müşkûrâtı sahih, müşkûr olan sahih olan söz, cavazı hâli kâmil Yani aklı zekası tam olan insan için onun öğrenmesinin cevazlıdır. Mumar esir kitabı ve sünneti, kitabı ve sünneti de bilecek. Yani kitabı ve sünneti bilirse aklı da zekası da tam olursa uğraşabilir. Bu zaten mantık ilminin temelinde şey var, ihtilaf var. Onu da tafsilatını inşallah ileride görürüz. Ama iştigal edilir diyen âlemlerin şeyi de şudur, gerekçesi de şudur. Çünkü demişler, biz ne kadar desek de mantık ilmine ihtiyaç yoktur. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi zeki olan insan ondan istifade etmez. Ahmak olan insan da ondan hiçbir şey anlamaz diye doğru söylemiş. Zekinin ondan faydalanacağı bir şey yok. Ahmak'ın da anlaması mümkün. Hatta zeka seviyesi normal bir adamın da mantığı anlaması mümkün. E değil normalde. Ama dedi, işte bazı kitaplar mantık ilmiyle karıştığı için tanımlar mantık ilminin koymuş olduğu esaslara göre yapıldığı için ilim talebesinin bilmesi buradan dolayı mecbur. Yani o zaman diğer ilimler gibi mantık zatından dolayı bilinmesi gereken bir ilim değil. Bazı konularda kendisine ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı, gayrından dolayı e, bilmemiz gereken ilimlerden bir tanesi. Evet. İkinci itiraz ise demişler ki tamam bunu çözdük. Yani sizin bu yönetmiş olduğunuz itirazı biz çözdük. İkinci bir mesele geldi bu sefer. Ee, önümüze, sizin bu tanımınız idrakın seviyeleri olan, yakıyla bilmek, zanla bilmek, şekle bilmek, vehmetmek bunları birbirinden ayırmıyor. Zaten beyt'e bakarsanız eğer önünüzde iki konu sonra şey gelecek. Zan nedir, yakin nedir, değil mi? Onlar gelecek. E nasıl biz demişler, idrak seviye seviye yakin var, kesin bilirsin. Zam var, öyle mi? İki tane ihtimal var. Doğru olan taraf ağır basar. Şek var, eşittir iki ya da vehem var, iki ihtimal var e, olumsuz taraf ağır basar bunun adı nedir? Vehemdir e biz nasıl ayırt edeceğiz idrakın bu seviyelerini demişler, onun için sizin bunun sonuna şey koymanız lazım demişler idraken cazime zaten bazı usul kitaplarında da bu şekilde tanımlanmış yani idraku ma min şe'nihiyen yu'leme idraken cazime demişler. Hani cazim, yakini olan bir idrak ile onu idrak etmektir demişler. Ya da kimisi bunu şu şekilde çözümlemiş. Demiş ki elmu el i'tikadul cazimu el mutabiqu lil İlim, kesin olan bir itikattır. Nasıl kesin olan bir itikat? El mutabiqu lil vaqi. olan, vaqayla uyşan şeydir demişler. Bu şekilde tanımlamışlar. Anlaşıldı. Bazıları ilmi daha farklı bir şekilde tanımlıyor. Bu bizim kendi tanımımızdı. Kendi tanımımızı anladık mı? Kendi tanımımızla ilgili anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Mesela bazı alimler demişler ki ilim nedir? İlim şudur. Sıfatun yümeyizu biha el-muntasifu beynel hakaik. Sıfatun öyle bir sıfattır ki yümeyyizu ayırır. Biha onun ile el-muntasifu yani bu sıfatla mutasif olan, kendinde bu sıfat olan kişi beynel haka'iki hakikatlerin arasını ayırır. Anlaşıldı? İki hakikatın arasını birbirinden ayırır. Kimisi de demiş ki mesela nedir? Sıfatun veya utan meleketun ikisi aynı kullanılabilir. Sıfatun veya utan meleketun Sıfatun yudraku biha el cüz'iyyatu vel kulliyyatı. Sıfatun veya meleketun yudraku biha el cüz'iyyatu vel kulliyyatı. Öyle bir sıfattır, öyle bir meleketir ki yudraku idrak edilir biha onun ile el cüz'iyyatu vel kulliyyatı. Anlaşıldı. Oldu kaç? iki Ya da dedik zaten bunu bizim kendimiz anlatırken dedik El-i'tikadul jazimu el, el mutabiqu lil-vaq'i Kesin olan ve vakaya uyan itikattır. Dedik tamam. El-i'tikadul jazimu el, el mutabiqu lil-vaq'i Tabi bunlar bazıları yani en meşhur olanları hani böyle meşhur bilinen usul kitaplarının tercih ettikleri yoksa sayfalarca tanım zikreden de olmuş özellikle mutaval usul kitaplarında çok fazla farklı tanımlar zikredilmeye Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılan bir şey var mı? <gülüyor> Anladınız mı konuyu? Anladın mı sen abi? Zor gibi, eee doğrudur. İnşallah sonra çalışınca tekrardan dinleyince anlaşılır. Yani tekrar etmemi istediğiniz bir yer varsa tekrar edeyim onun için soruyorum. Ee... Buyur. Buyurun. Mesela şeyin tanımını yaptınız ya mesela itiraz geldi. Marifey-i elise şey aynı. Bilim aynı. Yani evet. Daha sonra misali yediniz. Oraya taşıyabilir misiniz mesela? Minşanihi. Şimdi e, bunlar marifetul ma'lumi yani, Alâ mâ bihi fil vâki'i demişler ya. Şimdi biz hatırlıyorsan ilk girişte dedi ki marifet ile ilim kelimesi Arap lügatında eş anlamlıdır. Doğru mu? Marifet ile ilim kelimesi Arap lügatında eş anlamlıdır. Arap lugatında. Şimdi tanımda peş peşe bu iki kelimeyi kullandı ya. Marifetul ma'lumi dedi. Şöyle itiraz etmişler haklı olarak. Demişler eğer marifet kelimesi ile İlim kelimesi aynı manaya geliyorsa, nasıl ikisi eş anlamlı olan iki kelime birbirini açıklayabilir? Doğru mu? Sen ma'rifetü'l-ma'lumi, bilinmesi gerekeni bilmektir. Bilmek, bilinmesi gerekenidir. Bilinmesi gerekeni bilmektir. Bilmek, yani civciv mi yumurtadan çıktı, yumurta mı civcivden çıktı, döneceksin de başa, böyle tanım olmaz demişler. Tanım bu şekilde olmaz demişler. Bu tanımı yapan alimler de demişler ki sizin söylediğiniz, bizim kastettiğimiz olmuş olsaydı eleştiriniz haklı olurdu. Ama biz bu kelimelerden sizin lügatta anladığınız manaları kastetmedik ki. Ne kastettiniz demişler. Marifet kelimesiyle idrak kelimesini kastettik. İdrak, ma'lum kelimesiyle de min şe'nihi en Yani bilinmek onun kendi durumundan olan şeydir ee, diye kastettik. Mesela örnek verelim ma min şe'nihi en Şimdi şu kalem şurada dururken hiçbirimizi ilgilendirmez, doğru mu? Yani şurada çantada bir kalem var mesela, bizi ilgilendirir mi? Ha Bu ma min en yu'lem değildir, tamam? Ama bu kalem masanın üzerine çıkıp biz bu kalemi kullanmaya başladığımız zaman artık bunu bilmemiz lazım ne olduğunu. Bak şimdi ne oldu? Ma min en yu'lem oldu. Durumu bilinmesini gerektiren oldu, tamam? Şu su çeşmedeyken bizi ilgilendirmez. Su bizi ilgilendirmez. Ama susadığımız zaman bunu içebilmemiz için bunun ne olduğunu bilmemiz lazım. Doğru mu? Bak mâ minşânihiyâni ölem oldu. Yani artık bizim bunu bilmemiz lazım. Bilinmesine ihtiyaç olan şeydir demişler. Yani bilinmesine ihtiyaç olan şeyi idrak etmek bunun da ilimdir demişler. Şimdi anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Şimdi bir de konuyu kapatmadan önce şöyle bir şey yapalım. Ee, şunu mutlaka bilmemiz lazım çünkü tariflerle alakalı bir sıkıntı olduğundan ötürü. Şimdi mantıkçılar ne ıstılahta ne lügatte bu tanımların hiçbir tanesine girmemişler. Yani çünkü dedik ilim hem mantık ilminin konusudur hem de usul fıkhın konusudur. Ve genelde usul fıkhla iştigal eden alimler veya tanımlara önem gösteren alimlerin çoğu mantık ilmiyle iştigal ettiği için Usul fıkıhtan ziyade neyin koymuş olduğu kaideleri gözetmiştir. Mantık ilminin koymuş olduğu kaideleri gözetmiştir. Tamam? Çünkü birinci dereceden bu konu neyi ilgilendiriyor? Mantık ilmini ilgilendiriyor. Tamam? Mantıkçılar demişler ki ilim mutlak olarak idraktır. İlim mutlak olarak idraktır. Tamam? El-ilmu idrakul maani mutlaqa ve hasruhu fi't tarafayn huqqa ve bu şemsiye, mantıkta şemsiye diye bir kitap var. Onun nazmında ilmi tanımlarken aynı bizimki gibi nazma çevrilmiş halidir. Tamam. El-ilmu idrakul ma'ani mutlaka. Mutlak olarak manaları idrak etmenin adı ilimdir demişler. Tamam. Ve hasruhu fittarafeyni hukika. O iki tarafta hasredilmiştir, tahkik edilmiştir. semmehuma tasdiqan ve tasavvura. Bir tarafına tasdik demişlerdir, bir tarafına tasavvur demişlerdir. Mantıkçılar demişler ki ilim mutlak olarak idrak etmektir. Tamam? İdrak da iki kısımdır demişler. İdrak da iki kısımdır. Ya tasdik ya tasavurdur. Ya tasavurdur veya tasdiktir demişler. Tamam? İlim mutlak olarak idraktır. İdrak da iki kısımdır. İdrak iki kısımdır. İdrakın manası nedir? Nefsin bir şeyin manasına ulaşması demektir. Tamam onun manasının sende yerleşmesi senin ona ulaşmanın adı idraktır. İlim demişler mutlak olarak idraktır. İdrak da iki kısma ayrılır. Birincisi demişler tasavvurdur. Tasavvur ne demektir? Usulü sureti şey'i fi zihni. Tasavvur. Bir şeyin suretinin zihinde oluşması demektir. Tasavvur bir şeyin suretinin zihinde oluşması demektir. Istılahta ne demektir tasavvur? tasavvur-ı müfret olan manaları anlama demektir. Müfret olan manaları anlama demektir. Tamam Müfret olan manaları anlama demektir. İdrakın ikinci kısmı neydi? Tastik. Müfret olan manaların arasındaki nispete hüküm koymanın adı tasdiktir. Müfret olan manaların arasındaki nispete hüküm koymanın adı tasdiktir. Mesela ben şimdi buraya yazdım. Dedim ki Zeydun Kaimun Zeyd ayaktadır. <gülüyor> Burada ilim nedir? Zeydin ayakta olduğuna dair benim ilmim nedir? İdrak etmemdir. Zeydin ayakta olduğunu idrak etmemdir. Doğru mu? İlim bu demek değil midir? Yani idrak neydi? Nefsin bir manaya tamamıyla ulaşmasıydı. Peki benim Zeyl, mesela sen bana dediğinde Zeyd ayaktadır. Benim bu cümleyi ilmetmem, idrak etmem için önce Zeyd'in ne olduğunu bilmem lazım. Doğru mu? Sonra kaim kelimesinin ne manaya geldiğini bilmem lazım. Doğru mu? Sonra bu ikisinin arasındaki nisbete bir hüküm koymam lazım. Ya doğru ya da yalan diye. Şimdi dünyada sen bana ne dersen de mesela sen bana diyorsun ki Usulül fıkhı ilmi güzel bir ilimdir. Usul fıkıh ilmi faydalı bir ilimdir. Benim senin söylediğin bu söz bende ilim etmesi için ilim olarak yer etmesi için önce benim usul kelimesinin manasını bilmem lazım. Sonra fıkıh kelimesinin manasını bilmem lazım. Sonra usul ile fıkıh bir araya geldiğinde gerçekten güzel ve faydalı bir ilim midir değil midir? Buna bir hüküm koymam lazım. Doğru mu? Ya doğrulamam lazım seni veya o da seni yalanlamam lazım. Sen bana diyorsun ki mesela tevhid ve sünnet insanı cennete götürür. Bidat ve şirk insanı cehenneme götürür. Benim senin söylediğini önce anlayabilmem için tevhidin ne olduğunu bilmem lazım. Sünnetin ne olduğunu bilmem lazım. Cennetin ne olduğunu bilmem lazım. Ayrı ayrı bilmem lazım. Tamam. Bunun adı nedir işte? Tasavvur. Müfret olan manaları bilmenin adı tasavvurdur. Şimdi bu cümlenin içerisinde müfret, müfrettir. Bu da müfrettir. Müfret neydi? قَتْرُ <gülüyor> hatırlayan var mı? مَا لَا يَدُلُّ جُزْءُهُ عَلَى جُزْءٍ manahu. Cüz'ü, manasının cüz'üne delalet etmeyen şeydir. Yani zek kelimesi Z harfi Zeyd'in bir cüz'üne devlet ediyor mu? Eline, koluna, başına devlet ediyor mu? Y de hepsi bir bütün oldu mu bir şeye devlet ediyor. Bunun adı neydi? Müfretti. Zaten demiştik o zaman da hatırlıyorsanız, İbn-i Hişam, meşhur olmuş tanımın dışına çıkmıştı. Biz demiştik sebep çünkü mantıklı bir şeyleri gözettiğinden dolayı kelime kelimetu kavlun mufredun demişti. Bütün ezberleri bozmuştu. Sebep? Çünkü sonra açıklamasında mantıki bazı şeyleri gözettiğini bize söylemişti. Doğru mu? E şimdi biz onu bilmeden onu anlamamız mümkün mü? Değil. Bundan dolayı bunları bilmemiz lazım. Yoksa ihtiyacımız yok bizim bunlara. Bak şimdi ben Zeyd'in ne olduğunu bildim. Bunun adı tasavvur. Kaim'in ne olduğunu bilmem lazım. Ayaktadır kelimesini. Bunu da bildim. Bu da tasavvur. Zeyd ayakta mıdır değil midir? Evet zeyt ayaktadır. Sana inanırsam bunun adı tasdiktir. Seni yalanlarsam bunun adı yine tasdiktir. O hüküm var ya hüküm. Senin söylediğine o bende oluşan ilimle hüküm koyabilmem. Onun adı tasdiktir. Ee, kafamda suretlerin oluşması bunun adı da tasavvur İkisi bir araya geldi mi bu ikisi buna ne diyoruz? İlim ve da idrak diyoruz. Anlaşıldı? <gülüyor> i̇nşallah. Örnek vereyim mi daha yoksa yeter. Yeter değil mi bu? Tamam inşallah anlaşılmayan bir şey bununla ilgili. Bu da mantıkçıların yanında. Tamam? Bu da mantıkçıların yanında. Mesela şimdi diyelim ki biz bunun bize faydası nerede olacak? Diyelim ki biz fıkıh ilmini birileri tanımlamışlar. Değil mi? Fıkıh fıkıh ilminin tanımı neydi? Yaygın tanımı. El-ilmu bil ahkam eş-şer'iyyetil amaliyeti el-mubtasebu min edilletiha et-tefsiliye. Tanımı buydu değil mi? Mesela iman bakırlarına itiraz etmiş. Demişsiniz nasıl el ilmu diyorsunuz şeye? Fıkıh ilminin e, Fıkıh ilmine nasıl el ilmu diyorsunuz? Hem diyorsunuz fıkhın hepsi çoğu zannı galiptir. Doğru mu? zanlı galiptir. Hem de diyorsunuz ki el ilmu. zanlı galip olan bir şeye nasıl el ilmu diyorsunuz? Şimdi biz fıkıhta ihtilafın geçerli olduğunu anlatırken neye dayandırıyoruz bunu? Çünkü ilmi çoğu zanna dayalıdır diyoruz. Doğru mu? İlmin çoğu zanına dayalıdır. İmam bakırlarında haklı olarak itiraz etmiş. Demiş ki el ilmu nasıl el ilmu? Biz ne diyoruz imam bakırlarına e burada? Çünkü diyoruz sen el ilmuyu yakin manasına aldığın için e, bu tarifte bunun kullanılmasını kabul etmiyorsun. Biz böyle düşünmüyoruz ki. Biz diyoruz el ilmu idrakul maani mutlaka. Mutlak olarak manaları idrak etmektir. Bu yakini de kapsar, zannı da kapsar, şekki de kapsar, vehmi de kapsar. Doğru mu? E şimdi bir alim buna cevap verdiğinde bizim bunu anlayabilmemiz için öncesinde bunu bir görmüş olmamız lazım. Yoksa tamamıyla olaya Fransız kalırız diye. Hani bunlar ne anlatmışlar, niye bu kadar birbirleriyle uğraşmışlar, birbirlerine cevap vermişler diye olaya tamamen şey kalırız. Bu sebepten ötürü dediğim gibi bu tip bazı meseleleri ihtiyacında olsa ara ara bilmemiz lazım. Yine mesela delalet konusu normalde lügatın konusudur. Ama mantıkçılar tahkik etmişler. Daha önce de anlatmıştık ya delaletü'l mutabaka, delaletü'l tedammun, bir de iltizam. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bunu bilmek ise bize usul fıkıhta lazım, bunu bilmek bize akide ilminde lazım, isim ve sıfatların delaleti neye delet eder diye bilmemiz lazım. ve vesaire vesaire. E şimdi e, mecbur bu ilimde tahkik edildiği için, tafsilatına gidildiği için bu anlamda bu ilimden istifade edilebilir. İnşallah anlaşılmıştır. Devam edelim mi? Celalet meselesine geçelim mi yoksa burada duralım? Gider mi? Tamam. Vakhiru davanan elhamdülillah. Sorunuz yoksa tabii bitireyim. Var mı soru? Vakhiru davanan elhamdülillah rabbil